İzmir doğumlu bir sanatçı çok uzun yıllardır, 15 yılı geçmiş galiba Deniz öyle değil mi? Bir hukukumuz, tanışıklığımız var. Bugün onu tam olarak hesaplayamadık. Ama birlikte Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli projelerde ya da çeşitli gezilerde bir araya gelmişliğimiz de söz konusu. Bugünse Deniz'i davet etmemin sebebi hem... 5 e, yılı aşkın süredir harçtan sanatı yapmaktayım. Deniz'de daha önce bir araya gelmemiş olmamız çok garip açıkçası. Bunu hemen telafi etmek istiyorum bu programla. Çünkü e, Türkiye'de ve uluslararası delikte pek çok projede, yayın projesinde, solo sergilerde, mekana özgü işlerde çok aktif bir sanatçı. Son bir e, yılı da neredeyse inanılmaz derecede aktif geçirdi. Onu da zaten soracağım. İki kitabı arka arkaya yayınlandı. E, Yapı Kredi'de Galatasaray'da Yapı Kredi Kültür Sanat e, Merkezi'nde bir e, solo sergisi açıldı meydan. Galatasaray Meydanı'na bakan binada. E, akabinde yine aynı bölgede Pera Müzesi'ndeki bir grup e, sergisine katıldı. Ve orada da e, projesi kapsamında Ona da eşlik edecek nitelikte bir sanatçı kitabı daha yayınlandı ve nihayet Salt Galata'da ardışık e, kapsamındaki e, kişisel e, sunumuyla 13 Haziran'a kadar e, projelerine bakabileceğiniz şekilde sadece Salt Galata'nın sergi salonuna değil binanın başka yerlerinde nüfuz eden projeleriyle karşımızda Kazı ve yüzey. Kızacık çok basite indirgeyerek sanat pratini ben tarif etmeye çalışırsam size e, heykel üzerine düşündüğünü, mekan üzerine düşündüğünü ve dille her zaman haşır neşir olduğunu aynı zamanda yazdığını editoryal pratiklerden de geldiğini ama sanat pratiğine de metni ve dili her zaman entegre ettiğini ve bütün bunların nasıl icra edildiğine çeşitli yapılar, formlar, kompozisyonlar yayınlar üzerinden bakmaya çalıştığını söylersem sanki yeterli olur. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk Çenek. Bu bombastik giriş için çok teşekkür ederim. Daha ne diyeceğiz bilmiyorum. <gülüyor> <Kankası>. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Tamam. Çok teşekkürler beni davet ettiğin için. Gerçekten benim için de e, burada buluşmak çok tatlı oldu. E, az önce konuştuğumuz gibi yıllardır bu e, yolda beraber yürümüşlüğümüz, emektaşlığımız bu alana. E, Baki e, herkese de buradan selam etmek isterim buyurun efendim. Dinleyin. Sağ olasın sağ olsun teşekkür ederim ben de gönül isterdi ki bu kaydı Açık Radyo'nun stüdyosunda yapalım sohbet daha da uzasın ama en azından senin salı günkü geçtiğimiz salı Salt Galata'daki açılışında mesafeli de olsa bir araya gelmiş olduk. Tekrar tekrar bu programa da vesile olan Salt Galata'daki kazı ve yüzey programını da senin oradaki sunumlarını da tavsiye etmiş olalım. 13 Haziran'a kadar Salt Galata'ya gidip görüşürüz Ee, buluşma vesilemiz belki bu yani haber niteliğinde olan kısmı işin bu ama ben biraz öncesiyle başlamak istiyorum Zeynep e, e, Deniz çok özür dilerim bu dönemi nasıl e, geçirdin diye sana sormak istiyorum çünkü ard çıkan bu benim girizgahta bahsettiğim İki tane birbirinden farklı nitelikte ama birbirini tamamlayan hatta hemen akabinde konuşacağımız Salt Galata'daki kazı ve yüzeyi de bence e, öncül olması bakımından e, giriş niteliği sağlayan iki tane yayın var. Ve kısacık onlardan e, bahsetmek istersin. Akabinde kazı ve yüzeye odaklanalım. Çok teşekkür ederim. Ee, aslında e, bundan e, yani bu sene bu ardı ardına gelen çalışmalar e, benim için de biraz sürpriz oldu. Covid ön ayak oldu birçoğuna da diyebiliriz. E, kazı ve yüzeyi biz aslında Farah ve Amira'yla salt program, e, salttaki e, ardışık programını hazırlayan e, Amira ve Farah'la birlikte yaklaşık iki sene gibi bir süredir çalışıyoruz. Üzerine e, uzun uzadıya konuşuyoruz, e, tartışıyoruz. Benim şöyle bir isteğim vardı. Biliyorsun ben çok mekanla uğraşan, nesne üreten, nesne mekan zaman ilişkisine bakan bir yerde oluşturdum son 7-8 yıllık üretimimi. Ve 2016'da Loyalove'u tamamladıktan sonra aslında biraz buradaki pratiğimi de hafif toparlamak, bir başka yere doğru geçiş yapmak istiyordum. Ee, ve daha aslında sözcüklerle çalışmış o, o e, sözcükleri asla sergiye sokmayan yanımı da birazcık e, te, e, tekrardan e, aslında görünür kılmak istiyordum. E, ve Salt e, kazı ve yüzey programını oluştururken birazcık bunun e, böyle bir karar vardı. Yani ben e, malzememi sözcükler edineceğim bu sunumda ve bir sunum olarak da tasar yani bunun özellikle de altını çizmek çok güzel bitmiş bir sergi değil bir öneriyle gelmek, bir birlikte bakıp birlikte düşünebileceğimiz bir alan yaratabilmek adına aslında çalışmalarımız oldu. Dolayısıyla klasik bir sergi formatından da uzaklaşıp bu sözcükleri de malzeme edinerek bir yapıyı, dili bir yapı olarak ele alarak ve benim aslında yapıyla olan münasebetimi de sadece mekan üzerinden değil, hem mekan hem dil üzerinden nasıl aslında izleyiciyle buluşturabiliriz diye ciddi bir çalışma içerisindeydik. E, bu esnada COVID oldu. COVID olunca ben eve kapandım. E, eve kapandığım sürede e, işte bu e, pera müzisinden gelen aslında şey e, Elena Sorokina'nın küratörlüğünde şeffaflık üzerine bakmakta olan bir Ee, serginin programına ne sunabilirim gibi düşürken arada bu kitap e, metin olarak yani aslında çalışıyordum metin olarak kitaplaştı ee, daha sonra e, Yapı Kredi Kevser e, bir e, sergi teklifiyle geldi yine Covid zamanıydı olur mu olmaz mı derken e, öyle bir araya bir sergi ve onun kitabı girdi derken aslında peş peşe salttaki kazı ve yüzeye beni taşıyan çeşitli etaplar da oluşmuş oldu E Bu etapları düşününce bir yandan da gerçekten buraya yani süreci buraya doğru inmelendiren de bir yeni olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü geçen gün açılış konuşmamda da yaptığım gibi aslında son bu üç işi düşünürsek yani kazı ve yüzey, meydan ve aramızda hayat var. Artı şeffaflık adlı kitap. Bu üç iş aslında yüzeye bakmaya merak E, yüzeye bakmayı öne çıkartan, bunu merak eden yüzeyde ne var? Yani biz aslında bir şeyle karşılaşıyoruz ve onun hep derinliğine inmeye çalışıyoruz. Çeşitli anlamlarla e, oluşturuyoruz fakat e, bir bunları bir kenara bırakalım. Yüzeyde neler olup bitiyor? Biraz buraya bakma iştahıyla oluştu. E, dolayısıyla üç işte e, ve Meydan'ın kitabındaki okumalar da Keza, Kevser Güler, Derya Bayraktaroğlu ve Kerem Ozan Bayraktar'ın yazıları var meydan kitabında. O okumalarla da birlikte aslında benim de pratiğimde kendimce bir dönemi paketlediğim, toparladığım ve bu yüzeye doğru birazcık kaydığım, yani daha aslında hareketli olan ya da bir zamana yayılmış, zamanda donmuş olan yani her anlamda da bu kullanılabilir. Bir geçiş sürecini yaşamış oldum diyebilirim. Birbirini çok besledi, oluşturdu. Yani hepsi belki bu dönemi bir şekilde bir parantezledi. Ben de içindeyim halen daha sergiyi yeni açtık. Şu an artık tamam yani bundan sonra önümde de bir şey yok. Ben de daha yeni yeni aslında anlamaya başlayacağım belki de. Ee, nasıl bir çalışmanın e, son bir yılımı nasıl geçirdim <gülüyor> peki harika ee, kazı ve yüzey dedik yüzeyle ilgili e... Nereden geldiğini, sana ne ifade ettin, neden bu konuyla ilgilendiğinin ipuçlarını bayağı bir vermiş olduğun eski işlerinden de bahsederek 13 Nisan itibariyle ziyaretçiyle buluşmaya başlayan Salt Galata'daki sunumun adı ise Kazı ve Yüzey. Biraz kazı meselesine de bakalım mı? kavramsal olarak bununla ilgili de aslında önceki sanat pratiğinde aslında bunun da nüvelerini sıklıkla görüyoruz ama adını da verdiği için bu sunuma Kazı derken neyi kastediyorsun ya da sana bu sunumda neler ifade ediyor? E, e, aslında bu e, göreceğiniz serginin e, yani sunumun e, temel taşı olan Kılavuz adlı bir iş var. Bu benim e, son beş yıldır e, aslında e, on and off diyeyim yani bir var bir yok şekilde e, yazım kılavuzu üzerinde yaptığım düzeltmelerden oluşuyor ve A'dan Z'ye Ee, taranmış e, harflerin, sayfaların, sayfaların içindeki sözcüklerin üzerinde e, gitgellerimi e, e, kırmızı kalemle işaretlediğim, yeni sözcükler eklediğim, işte oradaki doğru yazılması bize önerilen sözcüklerin üzerinde yeni önermeler geliştirdiğim, e, yanlış yazıma doğru gittiğim bazen, bazen aslında e, çapraz okumalara el, el verdiğim ve alan açtığım bir Kendimce bir oyun alanı aslında olarak başladı ve burada yaptığım hareketin verili olan tanım yani tanım arz eden verili olan ve doğru yazıldığında bu böyle yazılır ve böyle okunur denen yapının nelere el verdiğini biraz araştırdım ve burada yaptığım eylemi de bir kazı eylemi olarak kendimce kodladım ancak bu kazı derinlemesine giden bir kazıdan çok aslında her seferinde yüzeyi ele veren yani her kazdığınız vakit bir yüzeyle karşılaştığınız ve o karşılaşmada görünmez olanın bir tık görünür olduğu ki bunu da böyle parantez içinde açarak söyleyebilirim. Bazı sözcükler öyle sözcükler ki anlamlarla yüklü, tarihsel bağlamlarla yüklü, kişisel anlatılarla yüklü çok çok katmanlı. Yani sadece bir sözcük bir Kurmacanın bir kurgunun içerisinde değil, çok farklı katmanlarıyla başka bağlamlara bizi götürebilir. Dolayısıyla her hareketi bir e, ufak, yani İngilizce'ye çevirdi de scratch sözcüğünü kullan bu sebeple. Ufak bir eylemin e, e, e, e, e, e, e, aslında ele verdiği yüzey ve, e, fakat o yüzey aslında şey, yüzeysellik de değil. Yani bu özellikle meydan sergisinde de çok, e, e, kitapta da okunan, bir mevzu e, e, sergideki işlerin de aslında görünür kıldığı bir mevzu yüzeysel olan değil e, ancak o sahada o alanda o yüzeyde o anda görünür olan e, ve o an aslında her harekette ki buradan da belki biraz aramızda hayat var şeffaflığa bağlayabiliriz orada çok ele aldığım e, çeşitli filozoflarla çeşitli sanatçılarla okuduğum bu konuyu e, bir mevzu Bu eylem aslında her harekette, yani harekete öncüleyen, harekete bakan ee, ve ee, ufacık yüzüğü kazıyınca kendi malzemesinin başka bir formunu ele veren, ki biliyorsun malzemeyle de çok ilişkim yüksek, Hı. yani çok fiziksel anlamda da bunu araştırdım bir dönem. E, geçmiş pratiğim yani aslında burada, işte alçının, suyun, betonun vesairenin, yani bize nasıl alanlar açtığın zamanla, Hep e, araştırdığım bir dönem. O yüzden kendi üretime de bir kazı. Yani sadece ele aldığım konuya değil, e, kendime dönük de yani o kadar kazınacak da bir yani derinlemesine bir mevzudan çok malzemenin ve alanın, mekanın bize açtıklarıyla bu işe bir daha bir bakalım dercesine bir e, tavır peki mekanın bize açtıkları dedin öncelikle e, telaffuzda anlaşılmamış olabilir diye vurguluyorum kılavuzda k ve l ile yazılıyor Orada ı yok değil mi orada da bir harf atlaması var işin adında onu vurgulayayım. kılavuz ı yok Evet. orada da bir düşürme ıya evet, düşürdüm evet. evet İkincisi de e, biraz girizgahta onu söylemiş bulundum ama salt galata'nın hani o girişin alt katındaki sergi salonunda bizim bir sergi gezmeye alışkın olduğumuz o galeri mekanı da değil bu. Tam tersi Salt Galata'nın alameti farikası olan normal zamanlarda dolup dolup taşan öğrenciler, araştırmacılar, okurlar tarafından çok yoğun kullanılan e, kütüphane, yani kütüphane olarak da adlandırmıyorlar tam olarak ama Salt Araştırma'nın he ve hemen binanın giriş katında o alana yayılmış. Şeyi çok hayal ettim ben gördüğüm zaman. Oranın hakikaten kalabalık dolu olduğu, pek de sanat çevresinden gelmeyen, bir üniversite sınavına hazırlanan ya da siyasal bilgiler alanında doktora çalışması yapan ya da çeviriyle aşırı neşir aşır olan birilerinin senin o müdahalelerinle, o kazılarınla karşılaşma ihtimali beni çok heyecanlandırdı. Bu yine de limitli de olsa bu süreçte oluyordur. Yani o mekan tercihinden de belki biraz sen de bahsedersen sevinirim. Tabii. Aslında bu Kazı ve yüzeyin e, üç ana e, ekseni var. Bu eksenlerden birinden bahsettim. Kılavuz e, her şeyin de başlangıç noktası. Bütün programın e, içerisinde de ilk konuştuğumuz işti. E, ve bu aslında bir kağıt yüzey üzerinde benim harflerle, sözcüklerle yaptığım bir tarz bir yontma eylemi. Bir, bir heykelden bahsetmiştim. Belki oraya bağlamak tatlı olur. Aslında bir e, tuhaf bir yontu var işte. E, harfler düşüyor, sözcükler ekleniyor, parantezler açılıyor, kancalar atılıyor vesaire Bir form e, var. Fakat bu, bu bahsettiğim gibi aslında bir yazma eyleminden e, kaynaklı bir form. Daha sonra mekana bunu nasıl açabilirim diye düşündüğümde zemin Zeminkat'taki galeri e, mekanını aslında fiziksel olarak bunu taşıyabilecek bir eylem e, olarak kurgulamanın bana... E, konuştuğunu gördüm. E, nasıl ki ben yıllardır e, inşaat malzemeleri, mekan cephleri işte e, oradan onu yontayım, buradan bu mekansal yerleştirmelerle çok aşinadır bir e, yapım var. Çok da seviyorum. E, ve e, yapı bozum veya yapı söküm, e, yapı e, e, yapı üzerine hep düşünüyorum. E, dil de biraz bir, e, böyle bir yerden elde alıyorum. Yani dil esas yapıların yapısı aslında her günümüz, her dakikamız dil yapısı içerisinde oluşmakta. Madem ben dil ve e, dille böyle iştiğalim ve mekanla böyle iştiğalim, acaba bu ikisi birbirine nasıl yaklaşır diye düşündüğümde e, daire düz e, olarak isimlendirdiğim e, iş e, ortaya çıktı. O da şu, aslında benim yazım kılavuzu üzerinde yaptığım hareketi fiziksel olarak mekanda yapan, mekanını bir yazıya dönüştüren, ancak bunu bir inşaat yapımı olarak, yani bir construction, gene yani hani deconstruction ve construction üzerinden kurabilirsek yapı, bozumu ve yapıyı, briketleri aslında, tuğlaları bir birer belki sözcük olarak ele al alabiliriz. Yani bir tür... Veya Veya harf olarak bile ele alabiliriz. Evet, harf, hece peki. nasıl istiyorsak. Kesinlikle ve orada o yapım aşamasını da işte bu şekilde kaydırarak ve orada çeşitli işte yanlışlar, hatalar, yeniden yazımlar vesaire derleyerek fiziksel bir eylem olarak kurduk. Dolayısıyla aslında binanın alt katmanı ve binanın giriş katmanı bu şekilde birbiriyle konuşan bir aktivasyona girdiler yani öyle bir düşünceyle yerleştik ayrıca kılavuzun da salt araştırmada olmasının çok tatlı olacağını düşündük çünkü gerçekten orası onun mekanı yani duvarlarda asıp göstermeye ya da bir galeri mekanına o işi taşımaya gerek yok herhangi bir kitap gibi herhangi bir metin okunabilecek vakit geçirecek bir yer olarak mekanın o anlamda bize el vermesi çok güzel oldu Mekan A, Sız, sızmış oldu tabii ki böylece değil mi? Yani o oraya şey araya nüfuz etti sızdı adeta. Evet biraz öyle oldu. Bir de onunla birlikte bir üçüncü ayaktan daha söz etmek Heh. isterim. O da internet üzerinde tamamen erişime açık. #words.net yani hashwords.net hashtagden geliyor aslında bu. Böyle bir e, iş geliştirdik. O da e, aslında şey e, tamamen bu bloklarımı yapı bloklarımı diyeyim ya da e, bu e, tutumda da aslında hash sözcüklerini, hashtagleri... E, e, böyle bugünün bugünü hangi sözcüklerle birlikte düşünüyoruz. Bunlar arasında afrokübizm, transhümanizm, eco friendly gibi gibi aslında terminolojik olarak her alanda yeniden yapılanan bir dünya dili. <gülüyor> yani bunu da İngilizce üzerinden yapıyoruz. Her türlü sözcüğün Türkçe karşılığı henüz yok örneğin. Eee Bu böyle bir web sitesi ve bu web sitesinde bu hashtagler aslında biz ortak beden alanlar gibi biraz da düşünüyoruz artık. LGBTİ hashtag'i yazdığımızda aslında bir anda o, o arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Öyle bir yerden sözcüklerin aslında ortak bir beden <gülüyor> arz etmesi, nesneleşmesi ve hatta ortak kamusal alanlar olması fikrini biraz çalışan bir proje. Ve 3 dakikada bir güncellenerek bizi bu sözcüklerin en son entry'lerine, latest entry yani en son Giriş. e, e, girişlere e, Google'da listelenen Google haberler üzerinden bunları tarıyan yaklaşık 75 bin tane kaynağın tarandığı e, bir e, düzenekte e, kendi kendini sürekli yenileyen bir Web sitesi yeniden yazan, yeni bağlamlar üreten, her sözcüğü, her sözcüğün başka türlü bağlamlarda karşılaşabileceğimiz bir web sitesi ortaya koyduk. Bu da tamamen çevrim içi aslında. Bugünün biraz da koşullarını da düşünerek herkesin daha kolay yarışabileceği bir iş olarak ama üç hatta böyle açıklayabilirim kız ve yüzeyi. Nasıl girebiliyoruz bir kez daha hatırlatmak ister misin? Başını kaçıran dinleyiciler için. Evet, www. eee <gülüyor> e, işaretinden aklımıza kal hashtag'in hash #i e, sözcüğün e, word'ü yani hashwords.net Okay, harika. Peki e, bizim için bir e, kayıt da sen seçti. Birazdan onu da yayınlayalım. Böylece tavlamalar e, konusuna da e, girelim. Eee bir sözcüğün diğerini tavlaması üzerine kurulan söz öbeklerinden meydana gelen birinci kattaki ses kaydı, sesin sesi sözün sözü çağırdığı bir şiiri andırır diye tarif etmişsiniz. Ve son olarak da belki son öğesi olarak tarif edebileceğimiz bir de kartpostal var. O da çeşitli ülkelerde çektiğin kısa kısa hareketli görüntülerden kesitler içeriyor aslında. O da biraz önce o kılavuz için kullandığım sızma kelimesini yine bu sefer Başka bir yerine sızıyor saltın e, bilgi vermek ya da duyuru yapmak için kullandıkları hareketli görüntü panolarına parazitleniyor adeta televizyonun böyle bir parazit yapıp başka bir görüntünün çıkması gibi onlardan da bahsetmek ister misin? Evet aslında bu bahsettiğimiz yani gene e, dili geniş bir perspektifte ele alırsak bu e, bilgi ekranları da aslında bir kurumun e, kurumsal dilini oluşturan bir e, e, yapının içerisine sızmak. Adeta oraya dediğin gibi parazitlemek ya da hacklemek ya da e, biraz orada stories estetiğini 11 saniye benim videolarım max 15 ama 11 de karar kıldım. 11 saniyelik aslında çeşitli gündelik rutinlerden, herhangi bir sıradan manzaradan ya da bir çocuğun esnemesinden vesaire. Yani çok oldukça sessiz fakat oldukça temasımızı da neredeyse hani sokaktaki teması unuttuğumuz da günlerdir Her şeyleri ekranlardan yaşıyoruz. Birazcık buraya ufak bir gönderme, biraz işte bu sistemin dilinin içerisine sızma, yeniden bir orayı... Dola, dolaşıklaştırma yani hafif bir e, nasıl diyeyim e, e, shuffle etme yani hmm. orayı bir şöyle bir kaynatma abi, biraz, çalkalama yani, sanki evet. çalkalama. böyle biraz aslında hareket ve e, e, eylem odaklı o yüzden de ser, serginin iletişimini kurarken söz eylem hattında kurmaya çok e, önemsedik e, sözcüklerin gücü Ee, ve potansiyellerini açan bir e, yaklaşım olsun istedik. Bu anlamda bahsettiğim tavlamalar işi de aslında o sözcüklerin bir araya geldiğinde oluşturduğu potansiyeli bakan, e, o potansiyeli aslında izleyiciyle de çoğaltmak isteyen e, bir e, çalışma oldu. E, ben e, bu burada böyle ufak hani şey diyebilirim, belki Türkçe'de çok kullandığımız herhangi bir durum niteleyen Ee, birbirini de birbiriyle nasıl bir araya geldiğini de çok bilemediğimiz örneğin karman ve çorman nasıl bir araya gelmiş ya da kel ve alaka nasıl bir araya gelmiş de kel alaka olmuş ee, gibi böyle biraz buralardaki o nüvenenen işte sözcüğün açtığı alanda iki sözcüğün buluştuğu yarık nefes nedir gibi bir düşünürken Ortaya çıkan aslında benim kendi önerim olarak birbirini tavlayan sözcük dizgeleri, öbeklerinin yerleştiği bir iş var birinci katta. Ben buna da kendimce bir okuma geliştirdim ve oraya bir aslında ses kaydediciyle birlikte kendi sesimi de bıraktım. Belki başkaları da kaydetmek isterler ya kendi tavlamalarını kaydetmek isterler ya da yorum yapmak isterler diye düşünerek şimdi ondan bir parça dinleyeceğiz Tamam, Bununla programı da kapatmak durumundayız çünkü bize ayrılan sürenin sonuna gelmişiz dolayısıyla ben kısacık bir anonsla geçeyim Deniz çok teşekkür ederim öncelikle sana Deniz Gül konuğunda hariçten sanat programında 13 Haziran'a kadar Salt Galata'da kazı ve yüzeyi görebilirsiniz şimdi biraz önce Deniz'in anons ettiği kayıtla programı sona erdiriyoruz Deniz çok teşekkürler ben çok teşekkür ederim. Herkese çok selam buradan. Çok sevgiler. Hoşçakalın. Durma köz. Durma köz yani bir közlenme var ama bir durma. Yani köz ama duracak. Çünkü o köz artık ama durma. Durma köz. Sığın katli. Bunu da mesela bu dönemimizde olsun, geçmiş dönemlerde olsun katle sığınan. İnsanlar içinde, dönemler için, belki tarihsel dönemler içinde, sığın katli, dürtü koza, zaptı zefir, yüzey göz. Yüzey göz, hani hep gözdeyiz ya, hep gözdeyiz. Yani mesela dokunuşta daha azız artık. Böyle bir şey, yani yüzey iyice göz, yüzey göz, böyle hani onu yüzeyi parlatan bir yer yani gibi. Zifir siyahi, zuluf gurbet, çağın zevk, dua hor, sefa zulüm ikisi bir arada çünkü. O da böyle bu dikotomiye yani ikile e, gönderme yapsın. Hani bir şey hep karşıtıyla olur ya. Öyle bir yerden. Tavlamaları öyle bir yerden de okuyabiliriz belki. Gönlüyorsun yine neyi? Yine neyi? Yine neyi? <gülüyor> Hadi son bulsun burada. Siz de okuyun. Haricden Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.